Merhabalar, ben Yel Taakön. Bu hafta ayağımın tozuyla Almanya'dan gelip Cenk'in ve Volkan'ın yokluğunda programı ele geçirdim. <gülüyor> bu hafta yeni arkadaşlarımız var bizimle konuk. Bir sürü etkinliğinden... Merhaba, merhabalar. Ben Gonca Hande Şahin. Ben Mert Sezer. Ben de Burçak Zambaz. Bir sürü yaklaşık 3-4 senedir Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen bir öğrenci organizasyonu. 2011 sonunda başladık evet. Ee, şimdi onun hakkında biraz konuşalım. Nasıl başladı? Ne oldu? Ee, şöyle bir grup insan vardı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ve böyle sürekli bir şeylerden şikayet ediyorlardı. Bir şeylerin arayışındalardı ve bulamıyorlardı bunu okulda. Ve sonra e, bulamıyorsak bunu biz yaratalım, biz bunun için bir şeyler yapalım diye düşündük ve ee, bir sürü böyle ortaya çıktı. Sonra daha da kalabalıklaştı. Hatta başka üniversitelerden arkadaşlarımız bize katıldı. Sadece Yıldız Teknik kapsamında kalmadı yani. E Tabii ee, bir de hali hazırda bize bırakılmış bir miras vardı evet, kayıt dışından. Kayıt dışı. <gülüyor> Onun da tabi çok büyük etkisi var bir sürünün oluşmasında. Aslında şimdi bunların hepsini konuşurken bir de bu olayların mimarlık fakültesinde olduğundan. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> Yıldız Teknik Üniversitesi <gülüyor> mimarlık fakültesi çok doğru. Bir de evet, Bahçeşehir var burada <gülüyor> evet. sonradan dahil olan. Evet, sonradan Bahçeşehir Üniversitesi'nden mimarlık fakültesinden, mimarlık fakültesinden. Bize katıldı. E peki yani ilk nasıl söyleyeyim? Ya, ilk organizasyonunuz tam olarak nasıl başladı? Yani Nasıl bir yol çizdiniz? Aslında şöyle düşündük. Yani bütün, bir de neden bir sürü? E, neden bir sürü, neden bir sürü ismi. Hı -hı. Çünkü e, şöyleydi. Aslında bizim gibi düşünen bir sürü insan olduğunu düşünüyorduk. Ve o bir sürü insan bir araya gelsin, bir sürü olsun diye. E, nasıl Şöyle düşündük ilk başladığımızda. Bütün seneye yayılmış, kısa kısa süren etkinlikler yapalım. Hı -hı. Ve böyle sürekli canlı tutalım. Ee, sonra ilk etkinliğimiz, e, iki gün süren senin yürütücülüğünü yaptığın vicinat her şey <gülüyor> çözerdi. Ee, böyle başladı. Bir sürü nedir diye, aslında söyleyecek olursak, açacak olursak... Ee, ne diyebiliriz? İşte aynen senin söylediğin gibi... E, ...Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık öğrencilerinin yakınmakta olduğu bir takım konuların... E, ...buradan aldıkları motivasyonla üretime geçmesi ve bunu da işte kimi söyleşi tartışmalar ve kısa veya işte bir haftalık iki üç günlük etkinliklerle hayata geçirilmesidir bir sürü dediğimiz olay. Ya bir de aslında galiba şöyle bir durum var hani bir sürü ne kadar Yıldız Teknik Üniversitesi mimar içerisinde olsa bile hani bu diğer öğrenci organizasyonları karşılaştırınca başka üniversitelerden insanlar da hem evet. organizatör olarak da işin içerisinde evet, gidiyorlar. E, ben de ilk workshopla aslında ilk iki etkinliği katılımcı olarak katılmıştık. Ardından bir sürüdeki arkadaşlarımıza sorduk. Hani biz de böyle şeyler yapmak istiyoruz. Çünkü yani biz de aslında sadece okulda görülen eğitimin e, mimarlık için yeterli olmadığını ne kadar fazla e, başka insanlarla etkileşime geçtiğimiz zaman hani bu farklı kültürler olur, farklı disiplinler olur, farklı e, kafa yapıları olur. Bunlarla etkileşime geçtikçe mimarlık adına düşüncelerimizin çok daha farklılaştığını ve ufkumuzun açıldığını ...düşündük ve e, arkadaşlarımıza sorduk... ...biz de böyle etkinlikler yapmak istiyoruz... ...nasıl başladınız diye... ...onlar da uğraşmayın bize gelin dediler... ...hani çok... E, ...nasıl davetkar desem... Bir ...çok davetkar bir <gülüyor> grup oldukları için... ...yani hiç de onlardan ayrı olduğumuzu... ...hissetmedik yani... ...bir anda bir sürü'nün bir parçası olduk... ...böylece başka üniversitelerde de... ...aslında workshoplar yaptık... E, ...Maltap Üniversitesi'nde... ...hatta bir sürü olarak kendimiz yürütücü olmuştuk... Ya tabii bir yerde de şey eklemek gerekiyor. Ee, i̇şte aynı kayıt dışında olduğu gibi aslında mimarlık üretiminin e, başka alanlarla da desteklenebileceği beraber bir kolektif üretimin söz konusu olan yani şey. Her zaman zaten mimarlık öğrencilerin dışında farklı alanlardan gelen, farklı disiplinlerden insanları açık hı hı. bir etkileşim olarak kurguladık. Kısa film. <gülüyor> Bazı kısa filmler yaptık. Hatta yani küçük böyle animasyonlar da gerçekleştirdik. Yani bunların... Hani tipik mimarlık ve proje ile alakalı olmamasına rağmen aslında hani mimarlığın ne kadar geniş ve açılabil nasıl denir? Yani farklı disiplinlerle disiplinlerle ilişki. ilişki olduğunu görmüş olduk. Aa, bir de bir bir İsviçre meselesi var. Evet. Aslında uluslararası. Onun, da evet, oldu. bir de yani bir uluslararası tarafı hmm. da var bir sürü <gülüyor> toplantı hakkında. Aslında falan olan bir şey bu da. Planlanmış <gülüyor> değildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gelen İsviçreli bir ekip vardı. Bazel'de Hyper Work yani aslında öğrenciler miydi? Öğrenci, ve öğretim, öğrenci öğretim öğretim ve öğretim görevlileri. İstanbul'da bir haftalık bizim okulumuzda bir haftalık bir workshop düzenlemişlerdi. Sonra onun üzerine onlar da bizi davet ettiler. Ve böyle bir birliktelik doğdu onlarla. Ne yaptık orada? Anladık. Devam geldi mi peki? Yoksa yani yani orada yaptığınız çalışmalar... Devamlı şu şekilde gelebilecektim İvite ee, pahalı bir ülke, ülke olarak <gülüyor> e, onlar bir takım işte e, malzeme araç gerçi ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayıp bizim bu konuda aracı e, bir ekip iştemamız gerek e, çalışmaları işte siz de buraya gelin gidin. Biz hani Çünkü biz bir öğrenci kulübü değiliz yani okulda bu, bu çeşit bir şeyimiz yok bir birlikteliğimiz yok yani anlaşmamız yok tamam bağımsız bir öğrenci topluluğu işte e, o yüzden siz de bu şekilde destekleyelim dediler. Çünkü manifestomuz da aslında onların manifestosuyla bir şekilde hmm. örtüşüyordu bazı noktalarda falan filan. E, yani devam etmedi. Bilmiyorum yani belki aslında biz... Aslında şöyle <gülüyor> yani bir sürü için gelmemişlerdi İstanbul'a ama bir sürü tanıdıkları zaman dediği gibi Mert'in manifestolarımızın örtüştüğünü gördüklerinde ilgilenmeye başladılar ve siz de İsviçre'ye gelmesiniz ve beraber bir şey daha yapmalıyız dediler <gülüyor> ve biz gittik. Ama o, sonra da çok bir yere var mı der şu an için. Yani, yani aslında karşılıklı yani. tanışma ve şey şeklinde oldu. Evet yani İsviçre'deki bu arada şey, oradaki workshop bayağı verimliydi aslında yani Hı. biz de çok fazla deneyim orada. Buradaki çalışma da çok güzeldi, yani o süreçten memnunuz e, fakat sanırım şey, e, böyle ileriye yönelik bir e, plan çıkarmak için sanırım hep beraber hedeflerimiz e, nelerdir ve neyi amaçlıyoruz kısa dönemli uzun dönemli bunu tekrar bir masaya yatırmak gerekiyor sanırım yani belki ondan sonrasında bu uluslararası veya işte diğer e, anlaşmalar, collaboration'lara falan girişmek mümkün olacaktır eğer niyetimiz olursa öğrenci gruplarının galiba daima bu tip problemleri oluyor evet. daha önce işte kayıt dışında da gerçekleşen hani İTÜ'de ölçek bir böyle bir örneği var ama o daha sonra işte o herkes için mimar derneğine dönüştü biraz işte o sonraki jenerasyona aktarma meselesi evet Daima biraz zor oluyor. Galiba sizin de hepiniz zaten aynı jenerasyondansınız ee, gibi. Yani, yani evet aşağı yukarı öyle fakat <gülüyor> e, işte bu seneyle beraber bu sene ciddi bir katılım oldu. Yani yeni katılım aldık ekibimize. E, süreklilik olacak diye düşünüyoruz yani. Evet, yeni jenerasyon bayağı e, hevesli ve aktif şu anda. Evet, yani yani, son etkinlikte bayağı rol oynuyorlardı. İlk, ilk işleri olmasına rağmen, ilk etkinlikler olmasına rağmen. Yani sanırım bir şekilde o zaman herhalde e, bir sürüden gelecek dönemdeki beklenti, ya yani ben biraz kendi adıma konuşmak olacak galiba ama, e, yani okul içerisinde sürdürülebilirliği sağlamak ve nitelikli ve daha verimli bir, e, ve şeye, tüm sene yayılan e, üretkenlik evet. olarak benim bir beklentim var yani bilmiyorum. Yani. Ya Çünkü şeyim, çok pardon, e, şey bu, yurt dışına çıkma gelme mevzusu sonuçta, ee, bir sür dediğimiz topluluğun tamamını kapsayacak kapsayabilecek bir etkinlik değil yani ee, o zaman ne oluyor sizdeki gibi işte herkes için mimarlığa yönelen okul sonrası bir ekibe dönüşmeye başlıyor falan hani bunun nasıl ne kadar istiyoruz ne yapacağız onu bir ele tartmak gerekiyor kafadalar. <gülüyor> <galiba. gülüyor> ee, Bozuman bir şarkı arası verelim ee, şarkı siz seçtiniz. O biraz benim beton sevgimden kaynaklanan ve <gülüyor> saatlerine uygun olarak ZAV'den Concrete Wall'u önerdim, arkadaşlar da kabul ettiler. <gülüyor> boom shick clack boom shick clack boom shick clack boom shick clack boom shick clack boom shick clack boom shick clack what is this all about settle down please don't yell or shout Boom she clack clack, boom she clack clack boom she clack clack boom she clack the landlord boom, he lives boom, downstairs we'll get boom, evicted boom, it. please don't clack, be too loud boom, boom, boom she clack clack boom she clack clack you say i'm passive aggressive how can i not be when you're clack, always boom, talking and You say I'm unresponsive, and here you are talking over me. You make me wanna throw this shoe right through that concrete wall. Maybe you boom should pack your things If it's that dreadful, then just leave boom all clack boom boom boom boom boom boom Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to love like this and less. Every time I try to make you smile, you say that I'm being a child. Well, I tried my best. Say that I need therapy Well, my darling, so do you Don't need for you to tell me what is wrong in all I say or do Please don't try to throw this shoe right through that card. Great wall boom maybe she should pack your things if it's that dreadful then just leave she fly there she boom she boom boom Klak, klak. Ee, tekrar merhabalar. Açık Mimarlığa hoş geldiniz. Ee, ben Yel Tayyum. Bugün e, bir sürü grubuyla programdayız. Ee, şimdi programın ilk yarısında bir sürü ne olduğunu, e, bugüne kadar e, nasıl oluştuğunu öğrendik. Şimdi de biraz daha neler yaptıklarından bahsedeceğiz. Ee, bu sene galiba üçüncüsünü gerçekleştirdiniz. Ya da dördüncüsüydü değil mi? Fütür Yerkinliği. Ee, bunun öncesinde neler yaptınız? Yani ne etkinlikler oluyordu? Ya da sadece Şubat aylarında... Alıştığımız gibi etkinlikler mi yapıyordunuz yoksa dönem içerisinde başka yeni etkinliklerle de besliyor musunuz? Aslında yola çıkarken düşündüğümüz şey, başta da söylediğim gibi bütün seneye yayılmış etkinliklerdi parça parça. Ama sonra bu Şubat'a evrildi. Sadece Şubat ayında yapılan büyük organizasyonlara döndü ki bundan rahatsızlık duyduk aslında bütün sene bir şeyler yapmak istiyorduk. Sonra salı buluşmaları adı altında her salı toplandığımız ve farklı konuları tartışıp bir şeyler ürettiğimiz o konuda. E, ...toplantılar yapmaya başladık. E, sonra... ...hatta evet. bu e, buluşmaların sonunda da... ...yani sonda dediğim bir Şubat etkinliğinde de... ...bu e, salı buluşmalarında tartıştığımız konulardan birini tema seçtik... ...ve onun üzerine üretimler yaptık. Dönüşüm de o da. Geçen seneki etkinlik. Yani o salı buluşmaları bayağı bir verimliydi aslında... ...çünkü bütün döneme yayılan ve şey... Ee... Artık yani bir okul sonrası işte okulda vakit geçiriyorsunuz akşama kadar falan. Ondan oradan sonra çıkıp onun heyecanıyla bir araya gelip işte bir grup insan toplanıyor tartışıyor. Aynı bu <gülüyor> öyle o zanlarda hani diyorum. Yo bir ara öyle bayağı 20 yıl falan işte e, o keyifli oluyordu bayağı. Oradan tabii bir aslında bütün e, dönemi özetleyen bir fanzin çıkarmak istedik. E, sanırım bu dönem yapacağız onu. Yani bu şekilde evet. sürdürülebilir bir döneme yayılmasını istiyoruz çalışmaları. Sadece workshop düzenleyip yani bir e, organizatörmüş gibi o kimlikten çıkıp aslında kendi kendi içimizde, de, hani kendi kendimizi geliştirdiğimiz, e, ufkumuzu açtığımız evet, bir çünkü. Biraz da kendimiz olduk. için başladığımız evet. bir şeydi bu iş yani kendimizi geliştirmek ve kendi eksikliğini duyduğumuz şeyleri tamamlamak hayatımızda. O yüzden de... Peki bunları yaparken bir anda tabii şöyle bir şey var. Bir sürünün böyle organizasyonel yapısı aslında otonomik bir yapı. Yani okuldan hani demin Mert'in bahsettiği gibi ne kulüp ne de işte hı hı. okula bir bağlantısı var. Yani bu etkinlikleri yaparken okulla olan ilişkiniz nasıl şey oluyor? Yani fakülteden izinleri almanız veya hı hı. o izinleri halletmeniz o süreçleri biraz anlatır mısınız? Şeyin? Evet aslında biz bu konuda çok yakınıyoruz genelde. Hani okuldan gerekli istediğimiz desteği bulamıyoruz falan filan diye ama... Aslında ben bir yerde ciddi anlamda hak veriyorum. Çünkü biz bir öğrenci topluluğu değiliz. Yani Hiç ne bir e, maddi e, şey, talebimiz olabilir okuldan. Ne de bu tarz işte mekana yönelik izinlerde falan filan. Fakat e, bizden sorumlu sorumluluk görevini üstlenen hocalarımız oluyor. Çok sağ olsunlar işte. Onlar aracılığıyla bazı izinleri elde ediyoruz. Ve anlayışla karşılıyorlar yani aslında. Yani bir şey, bir e, akademik kadrodan... Bir yardımcımız oluyor yani her şekilde. Bu senekine girelim isterseniz bir de. Bu sene galiba diğer bir sürü haftalarına göre bu sene biraz daha değişik oldu. Bir hafta sonu boyunca okulda kalmalı evet. <gülüyor> bir etkinlik oldu. Yani normalde beş güne yayılan etkinliği iki günde daha yoğun yapalım istedik. Daha iç içe olalım. Yani aslında okulda da belki büyükti e, yüz küsür kişinin gece so, boyunca okulda mesela. bulunması ve çalışmaya devam etmesi. Yani güzeldi. Ben Bence bayağı bir verimliydi. Evet eğlenceliydi. belli e, verdiğimiz molalarla Hı -hı. Işte herkes birazcık çalışmaktan yorulduğunda bir film açıp Hı -hı. izlenmesi, hep beraber minderlerde oturulması. Yani o kadar birbirini az insanın beraber çok sıcak bir şekilde muhabbet bilmesi bence çok... Hoş bir deneyimdi. Peki bu seneki tema e, fütürdü Evet. Bu seneki temanın seçilme hikayesi. Yani ne? tema seçmek için bir araya geldik. Çok e, kalabalık değildik. 4-5 kişi falandık ve konuşuyorduk. Ne yapılabilir? Hı -hı. E, ve e, şey aslında istediğimiz şey. Yani hani biz tatil sürecinde tatil sürecinde bir şey yapamamıştık e, ve böyle. Yani sene içine geçti bu seferki. Böyle oradan hani bunu konuşurken e, aslında bu tatilin e, nasıl değerlendirilebileceği, biz niye bunu yapıyoruz tatil değerlendirmek için ve hani insanlarda ki bu... E, neden bezginiz? Evet, neden bu bezginlik var, niye böyle umursamaz olduk, niye işte e, istediğimiz şey için uğraşmıyoruz? Bu böyle şey bir şey mi yani e, bir şey gerekiyor. Yani itme. itme gerekiyordu falan. Bunları konuşurken fütür çıktı ortaya. Bezginlik, usanç anlamına gelen. Fütür temalı bir şey yapıldı. Peki atölyeler nasıl oldu bununla beraber? Evet. Ee, yani bu etkinliklerden benim hoşuma giden farklı işte şey sadece yani mimarlık öğrencileri sonuçta bir yere üretmeye çabasına giriyorlar ama e, farklı alanlardan bir sürü atölye açılıyor. İşte dans vardı, heykel oluyor, ışıklarla yani... ...çok yabancı olduğumuz alanları dair bile... ...üretim gerçekleşebiliyor. Bu sene de aynı şekilde çeşit vardı. Yani 8 atölye açtık. Öyle yayınlayacağız. <gülüyor> Ta, e, takip etmek isteyenler... Ondan da bahsedelim istersen. Hı -hı. Web adresinizi... Birsürü.org Birsürü.org Tam veya Facebook Hı -hı. hesabımızdan Facebook takip hesabımızdan. edebilirler isteyenler. Instagram hesabımız var. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir de... ...böyle biraz daha genel konulardan konuşmak Hı -hı. gerekirse... Bu mesela öğrencilerin başka okullarda da yaptığı bir sürü işte organizasyon var işte İTÜ'de var, Uludağ Üniversitesi'nde var. Hı hı. Bunların mesela sizin öngörünüz ne? İleride bu nasıl bir yere doğru hı. gidebilir? Yani bu i̇şte öğrenci efendim. grupları hepsi üniversitenin içerisinde toplanıyor ama sonra nasıl bir organizasyon şekliyle kesilir? Aslında şeyler? Ben, e, çok yerinde bir soru oldu bence. E, çünkü şey bunun muhabbeti sürekli oluyor. Zaten iletişimde olduğumuz gruplar var. Öğrenci toplulukları. Ee, beraber bir şeyler yapalım bir şeyler üretelim ee, çabasına yani bu tarz muhabbetler dönüyor aslında ama henüz böyle bir çalışmamız olmadı yani biz benim kendi fikrimce yani e, sanırım önce Yıldız Teknik Üniversitesi diyeceğim öncelikle ee, içinde bulunduğu işte akademik ve e, e, idari ve işte kültürel bazı adamlar yaşıyor şu an ee, belki bu süreci İyi geçirmek, buradan güzel bir şeyler çıkarabilmek, bunu olumlu olarak kullanmak sonrasında diğer üniversitelerde böyle bir etkileşime geçebilir diye düşünüyorum yani. Yani aslında bu son etkinlikte bile insanlar bir aradayken sürekli konuştukları şeylerdi. Farklı üniversitelerde mimarlık fakültelerinde insanlar oradaydı ve herkesin böyle küçük grupları ya da grup oluşturma isteği, bir şeyler yapma isteği var ve ee, ...nasıl yapacaklarını, ne yapacaklarını... ...ya da birlikte bir şey yapabilirler mi? Böyle etkinliklerde bir araya geldiklerinde konuşuyorlar. Ve Tur'da da vardı böyle Uludağ Üniversitesi'nden... ...işte arkadaşlarımız ya da İTÜ'den başka okullarda. ODTÜ'den de bir, vardı. Evet ODTÜ'den de. N neler yapılabilir? Konuşuluyor böyle zamanlarda. Ama henüz bizim de içinde olduğumuz bir şey yok. Çalışma ya da başka bir şey. Yani çok güzel olur tabii. Bir de böyle zamanlarda konuşuluyor. Ardından okulun verdiği ağırlık da zaten çok fazla bir şey olmuyor... ...proje yoğunluğuyla zaten tekrar bir dahaki etkinlikte konuşuluruz diyor. Ve bu sadece yılda hani iki ya da üç kere konuşulabilen bir mevzu oluyor, ilerlenemiyor bu. Belki de okuldaki eğitimin ağırlığından evet. dolayı. Yani aslında internet portalını daha iyi kullanmamız gerekiyor ya. Bence evet. interaktif bir şeyler yapabiliriz. Yani bu tüm döneme de yayılabilir. Ee, daha iyi bir... Biz şey, aslında ODTÜ'yle, ODTÜ'deki ekiple böyle bir çalışmaya girmeye çalıştık. Hatta ODTÜ'ye gittik. Ee, onlarla görüştük falan. Ama sonrasında yani onların da öyle dertleri vardı. Okulda bir şeyler yapmak istiyorlardı bu ama. Bu ODTÜ'de geçen sene bu soru işareti evet. olan ekip. M, -M, -M soru işareti. -Sor soru işareti. Evet o ekip. Hatta o ekipten iki arkadaşımız bu sene bizim atölye, yani bizim etkinliğimizde atölye açtılar. Onlarla bir birlikte iş yapma hatta belki eş zamanlı ODTÜ'de ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde atölye yapma gibi e, planlar vardı. Ama onu da gerçekleştiremedik yani o zaman imkanımız olmadı. Aslında belki de bazen ben şey düşünürüm. Bunların böyle ayrı ayrı merkezlerde olması evet. yapında hani hep beraber bir etkinlik yapmaya gerek yok ama birbirlerini etkileyip küçükler evet, ortalarda evet. böyle hareket başlatması da yani aslında güzel öyle. bir şey. Son bu birkaç senede ciddi anlamda artış oldu bu öğrenci gruplarında. Evet. E, tabii. Ve yani kesinlikle kendi kesinlikle kendi üniversitelerinde en azından o yerel ölçekte çok olumlu etkileri olduğunu eminim yani. İşte ben en son işte bu geçen sene biz Uludağ'a gittik, oradaki No 12 hmm. grubu mesela. Onların da aslında ilk işte geldikleri, yani onlarla benim tanıştığım yerde bir sürü organizasyon olmuştu. Bunlar hep böyle ufak ufak tanışıklıklarla evet. birbirine aktarıyor. Bir yandan da ben şunu şöyle düşünüyorum. Aslında bu tüm organizasyon yapma veya öğrencilik hali dediğimiz durum aslında başka bir mimarlık pratiğini gösteriyor. Evet. Ve nedense profesyonel hayata geçince bu birliktelikler bir yerden sonra kopuyor ama aslında belki de meslek hayatında buna ihtiyaç hı hı. da var çünkü bir süre sonra o bilgi akışı e, gittikten sonra herkes kendi e, nasıl diyeyim e, kendi evine kapanıyor sonra evet, tekrar ya, dışarıya kendi kabuğuna çekiliyor Kesinlikle. sonra tekrar dışarı çıkıyor dijital, dijital ortamda şey e, sosyalleşmenin sosyalleşme burada gerçekleş tam da burada gerçekleşiyor işte bu etkinlikler sırasında falan e, peki e, Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür geldiniz, e, e, Açık Mimarlık programı e, bundan sonra e, devam edecek. Ben bir ay boyunca buradayken birkaç tane daha kayıtta sizinle beraber olacağım. Hı hı. E, bir Sürünün çalışmalarını birsürü.org adresinden ve e, Facebook'taki birsürü sayfasından evet. ulaşabilirsiniz. E, Açıkmimarlık.blogspot.com'dan e, eski program kayıtlarımıza ve programlarımız hakkında bilgileri ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Şey Görüşmek teşekkür. üzere. Biz teşekkür ederiz.